Gönlü değil fazlasında gözü var Var mızmızlar dımdızlak kalacaklar Saygın adamları korku basacak Ölüler dirilerden çalacak Bugün ses tellerime kan dolmuş Aaaa Demek anlamalı yazıdan buymuş Ah ayı ol mezarlar çoklu Bu hesabın adı gaz komboş Hayat kimleri yormuş VIP mekanlar private partiler Duralar gibiyken zaman dırttikiler bir gecede ortak gibiyiz sinirliyiz ve de hotdog gibiyiz hep Miami hep adlar jetleriniz helikopterleriniz ha arpa ettiğiniz katalog suçlar bu puşlar bize yoksan yok dinleti bastırma karnı tok kalmak geri bas Salve sakar surekli şehveti yok soldan sağlar en başta olar en başta kaçar çünkü kayıptan korkar. Bilmezler ne yazık en dipte kaygıyı saklar Statü yalnızca göktelenler nerede saygıyı sağlar Sokakta çaptaş çöprekte yanar şu yangını harlar Ölüler dirilerden çalacak Silahını al al Ölüler dirilerden çalacak Hakkında değil sonda gazı var Var mızmızlar dımdızlak kalacaklar Saygın adamları korku basacak Ölüler dirilerden çalacak Ölüler dirilerden çalacak Silahını al, silahını al dirilerden çalacak Hakkında değil fazlasında gazı var Var, bızmızlar, gımdızlak kalacaklar Saygın adamları korku basacak ölü dirilerden çalacak Bireysel herkes değil organize Kime kol gireceğiz? Kime yol vereceğiz? Erken düşün taşın yakındalar, Evcil kaplanlarımızı bir gece Sokak köpekleri parçalar Aa, çok param var Dolup taşmış hep çantalar Dört kadın ve şık masan Don ve şampanya Tabakta en az var 10 gram Yanında az pişen pirzolan Tekten var 100 milyon dolar Ama kafanda silah var ne yapcan Adalet konuyken değinmeyen çok Tabi korkumuz bilirmeyen son cinayet işleyip girinmeyen yok Zehri ve şifayı belirleyen dost bir sabah bakmışsın kantarın yok, yüzün yok aslığın Bastarın yok, bütün dedon yok, bastonun yok, saksucun yok, yok Ziynet eşyağların, taşlı yüzüklerin biraz da nasırlı ellerde kalacak Sigorta poliçesi AK-47 yorganların altından çıkacak Çatı kaçtılar size çatacak Ödüler dirilerden çalacak Ödüler dirilerden çalacak Silahına al, silahın al Saygın adamlara korku basacak Ölüler dirilerden çalacak Ölüler dirilerden çalacak silah al silah al Ölüler dirilerden çalacak Hakkında değil fazlasında gazı var Var mızmızlar dımdızlak kalacaklar Saygın adamlara korku basacak Ölüler dirilerden çalacak